Euzu billahi inneşşeytane'r racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât emâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emâbât Feyn sakal Hadisi kitabullah ve hayyral Hedi Hedi Muhammed'in Sallallahu aley ve selllem Eşerral Umur Muhtesaatuha ve kulle Mutessetin bid'a daha ve külle Bidatin dalale ve kulle dalaletin Finler. Tefsir dersimizde 54 sure Kamer suresindeyiz Mekke'den azı olmuştur 55 ayettir Bismillahirrahmanirrahim Birci ayet Kıyamet yakınlaştı ve ay yerıldı. Cabir bin Abdullah r.a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, öfkesi şiddetlenirdi dedi. Sanki sabaha veya akşama baskın yapacak bir oradan uyarır gibi olur ve şöyle buyururdu: Ben ve kıyamet şu ikisi gibi iken gönderildim. Bunu söylerken işaret parmağı ile orta parmağını gösterdi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İşaret parmağı ile orta parmağını gösteriyor. Şu ikisi iken gönderildim diyor. Yani burada kast edilen e, Allah Resulü ile kıyamet arasında artık başka bir peygamber gelmeyecek. Yani son peygamber olarak gönderilmiştir. Kast o. Enes bin Maik Radyalant'ten Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir ayet yani bir mucize göstermesini istediler. Bunun üzerine onlara ayı iki parçaya ayrılmış Hira Dağı'nı da bu iki parçanın arasında olarak gösterdi. Bu'nu Buhari Müslim ve tefsirinde Taberi sayısnatlar rivayet etmişlerdir. İbn Mesud radıyallah'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye yarıldı. Bir parçası dağın üzerinde, bir parçası da dağın altında idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahit olun buyurdu. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallah'dan nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye ayrıldı. Bunu da yine Bukhari'ye Müslim rivayet ettiler. İbn Ömer radiyalanmadan gelen rivayette ayın ikiye yarılması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan bir hadisedir. Ayın bir parçası dağın önünde diğer parçası ise arkasındaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol buyurdu. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Görüldüğü gibi bu rivayet mütevatirdir. İnkarına yol olmayacak şekilde sabit olmuştur. İki eğer bir ayet görseler Yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir, büyüdür derler. İbn-i dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ay ikiye yarıldı. Kureyşliler, bu İbn-i Bi Kepşe'nin büyüsüdür, kastettikleri Allah Resulü Aleyhisselatü Seferdekiler gelene kadar bekleyin, çünkü Muhammed bütün insanları büyülemeye güç getiremez dediler. Seferdekiler geldi zaman onlara bu durumu sordular. Onlar da evet biz de ayın ikiye ay yarıldığını gördük dediler. Allah Teala da bu ayeti indirdi. Mücahid dedi ki müstemirun kelimesi geçici demektir demiştir. Yani buradaki süre gelen bir sihrdir diye tercüme edilen sihrun müstemir kelimesi Mücahid Rahimullah bu geçici bir büyüdür diye müşrikler öyle iddia ettiler demektir dedi. Katade dedi ki sapıklık ehli Allah'ın ayetlerinden bir şey gördükleri zaman bunu ancak sihirle yapmıştır bunun geçip gitmesi yakındır derler. 3. Yalanladılar ve hevalarına uydular. Halbuki her işin kararlaştırılmış bir vadesi vardır. Katade dedi ki hayır ehline hayırın şer ehline de şerrin karar kılacağı bir sonucu vardır. 4. Andolsun onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gelmiştir. Mücahit Rahimullah bu ayette geçen müzdecir kavli son demektir dedi. Katade de bu ayette Kur'an kastedilmektedir dedi. Yani alıkoyucu özelliği olan haberlerle kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir. 5. Yeterli bir hikmettir. Uyarlar ise fayda vermiyor. 6. O halde onlardan yüz çevir. O günde o çağırıcı bilinmedik bir şeye çağırır. 7- gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Katader oğluolla, huşya an ruhum kavli, zelil ve hakir bakışlarla demektir diye açıkladı. 8 davetçiye bakarlarken kafirler bu zorlu bir gündür derler. İbn Abbas radialanma bu ayetteki muhteyin kelimesi bakıyorlar demektir. Dedi. 9. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuzu yalanladılar ve delidir diyerek baskı yaptılar. Mücahit Rahimallah, Mecnun'un vezducir kavli delilikle suçlandı manasındadır dedi. 10. Sonunda Rabbine dua etti. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen intikam al. Yani Nuh Aleyhisselam bu şekilde dua etti. 11 Biz de bardaktan boşalırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. 12 Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık da su önceden takdir edilmiş bir emir üzere birbirine kavuştu. Evet bu ayetlerde semada bir su tabakasının bir denizin olduğuna işaret vardır. Eee su önceden takdir edilmiş bir emir üzerine birbirine kavuştu denmesi. Yani yeryüzü suyla o semanın suyunun kavuşması. Bir önceki ayette de e, semadan artık semanın kapıları açılıyor da bunun üzerine bu su akıyor. Yani bardaktan boşalırcasına o tufanın olması için bu şekilde akıyor. Sema kapıları Dera e, bin Azip Radyalant'ten ve daha başka sahabilerden e, ölünün kabrine konulduğu zaman e, işte Arkadaşları onu defnedenler dönüp giderlerken onların ayak seslerini içtir diyor. Bu, bu hadisin devamında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam mümin kul ile facir kul, münafık kulun durumlarına haber veriyor. İşte ona e, ruhunun ölüm melekleri tarafından semaya götürülürken mümin olana semanın kapılarının açılmasından e, kafir olana münafık olana ise sema kapılarından Onlara açılmayacağı ve oradan geri döneceği bildiriliyor. Yani semanın kapıları vardır. İnsanlar öldüğü zaman da ruhları eğer mümin olarak ölmüşse o kapılar açılır ve oradan yükselir. Allah Azze ve Celle'nin bulunduğu kata kadar yükselir. 13. Ve onu da tahtalar ve çivileri olan üzerinde taşıdık. İbn Abbas radıyallanma ve dusur'ün kelimesi çiviler demektir demiştir. Katade dedi ki elvah kelimesiyle gemilerin tahtaları ve dusur kelimesiyle de çivileri kastedilmektedir. Yani bu alelade sıra dışı bir şey değil. Adetin üzerinde bir şey değil. Normal bildiğimiz bir gemi tahtadan yapılan çivilerle çakılan böyle bir gemiydi. Nuh aleyhisselam da bu gemiyi yapıyordu tufanla kavmini korkuturken. İnsanlar onunla dalga geçiyordu. Yani e, sıra dışı bir gemi değildi. 14. Gözlerimiz önünde akıp gitmekteydi. İnkar edenlere ceza olmak üzere. Evet bu ayette de e, tecri bi a'yunina ifadesi. Allah Azze ve Celle'nin gözleri olduğu sıfatı ispat ediliyor bu ayette. Yani Allah'ın mahlukuna benzemeyen gözleri vardır. Deccal hakkında haber verirken de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte onun rablik iddia edeceği zaman biliniz ki sizin Rabbiniz Allah Azze ve Celle tek gözlü değildir diyor. Yani şaşı gözlü, tek gözlü, kusurlu gözlü değildir diyor. Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatına iman etmek, onu mahlukuna benzetmeden ispat etmek ehl-i sünnetin akidesindendir. Mücahit dedi ki ayet inkar edenlere ceza olarak demektir. Burada inkar edilmiş olan Allah'tır demiştir. 15. And ki biz onu bir ayet olarak bıraktık. O halde var mı düşünen? Hatade dedi ki Allah, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini bir ibret ve bir ayet olarak cezire topraklarında, Bakardi denilen yerde, Cudi Dağı'nda bıraktı. Bu ümmetin ilkleri gemiyi gördüler. Bundan sonra da gemi çürüyüp kuma dönüştü. Evet. 16. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? 17. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı düşünen? Mücahit dedi ki, yeser nakavli kolaylaştırdık demektir. İbn-i Zeyd yeser nakavli açıkladık demektir. Katade, fehelmin min müttekir kavli, hayır işlemek isteyen var mı? Ona yardım edilsin demektir dedi. Matar el-Verrak, Raymullah da, fehel müttekir kavli, ilim talebeden var mı, ona yardım edilsin demektir, diye açıkladı. Evet, burada Kur'an'ın sünnet ile açıklanarak kolaylaştırıldığı e, zımnen ifade edilmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen elif, lağımlı, <gülüyor> zikir kelimelerinin Kur'an'la birlikte sünnet manasına delalet ettiğini daha önce açıklamıştık. 18, aat da yalanladı, Ağut kavmi de. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Süddi Rahimullah dedi ki Ad kavmi Yemen'deki kumsallarda yaşıyordu. Hud aleyhisselam onlara geldi ve Kur'anla kıssası anlatılı gibi onlara öğüt verip hatırlattı. Onlar ise inkar ettiler ve azabın kendilerine gelmesini istediler. Ad kavmi küfretti zaman onlara yağmur kıtlığı isabet etti. Bundan dolayı şiddetli sıkıntıya uğradılar. Hud aleyhisselam alan onlara kısır rüzgar göndermesi için beddua etmişti. Bu rüzgar ağaçları aşılayıcı olmayan rüzgardır. Yani normalde rüzgarda böyle bir fayda vardır. Ağaçları aşılar bu rüzgarlar. Ama onlara gönderilen bu rüzgar böyle değildi. Rüzgar onlara yaklaşınca rüzgarın deve ve adamları gök ve yer arasında savurduğunu gördüler. Nasıl büyük hortumlarda benzerlerine şahit oluyoruz bu şekilde. Bunun üzerine hemen evlerine koştular evlere girdiklerinde rüzgarda girip onları orada helak etti. Sonra onları evlerinden çıkardı. Nahsun müstemir gününe isabet ettiler. Nafs şum yani bereketsizlik demektir. Müstemir ise azabın devam etmesidir. Yedi gece sekiz gün uğradığı her şeyi savurdu. 19 Muhakkak biz üzerlerine bereketsiz ve sürekli olan bir günde gürültülü ve soğuk bir rüzgar gönderdik. Yani bu ayette geçen nahsin müstemir bir önceki rivayette açıklanmıştı. Katade dedi ki sarsara kelimesi soğuk demektir. Nahs kelimesi bereketsiz demektir. Müstemir kelimesi ise onlar için cehennem ateşine kadar devam edecek olan demektir. 20. İnsanları kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp atıyordu. Ebu Ureyy Radyalan şöyle rivayet ediyor. At kavminden bir kimse kapılarının kanatlarını bu ümmetten 500 kişinin kaldıramayacağı ağırlıktaki taşlardan yapıyordu. Onlardan biri ayağını yere vurunca ayağı yere giriyordu. Yani bu kavim böyle iri yapılı, güçlü kuvvetli bir kavimdi. Yani bu rüzgarlar onları alıp savurdu bu şekilde. Hasan el Basri dedi ki: "Rüzgar geldi zaman at kavmi kalkıp el ele tutuştu. Sonra yere sağlam bir şekilde basarak Eyhud, doğru söylüyorsan Bakalım ayaklarımızı yerden kim ayıracak dediler. Bunun üzerine allah Teala onlara bir rüzgar gönderdi ki insanları kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp atıyordu. Mücadele de şöyle dedi. Onların başları küplerin yere düşmesi gibi düşüp boynları koparak vücutlarından ayrılıyordu. 21. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? 22. Ant olsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı düşünen 23. Semutla uyarılar yalanladı. Cabir bin Abdillah radiyallahu şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine ile Şam arasındaki Hicr denilen yerde konaklayınca kalkıp şöyle hitap etti. Ey insanlar! Nebinizden nübüvvet delilleri istemeyiniz. Salih aleyhisselamın kavmi kendisinden bunu isteyince Allah onlara deveyi gönderdi. O deve işte şu yoldan gelir, geldiği gün onların bütün suyunu içerdi. Onlar da deveden ertesi gün bir gün önce içmiş olduğu su kadar süt sağırlardı. Sonra da deve şu yoldan çıkıp giderdi. Onlar Rablerinin emrine karşı gelip deveyi kestiler. Bunun üzerine Allah onlara üç gün sonra azap edeceğini vaat etti. Allah sözünde asla yalancı çıkmaz. Sonra yerle gök arasında korkunç bir ses oldu. Allah'ın haremindeki bir kişi dışında hepsi helak oldular. O adamı harem Allah'ın azabından korudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ''Ey Allah'ın Allah Resulü bu kişi kimdir?'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Rigal'dir. Bu kişi de haremden çıkınca onların uğradığı aynı akibete uğradı. Evet bunu Ahmet, Hakim, İbn-i İbame, başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. 24. Dediler ki bizden biri olan bir beşere mi uyacağız?'' Bu durumda gerçekten biz bir sapıklık ve çılgınlık içinde oluruz. Katâ deraymolla, lefî dalâlin ve suur kavli, sapıklık, zillet ve azap demektir, dedi. 25. Zikir içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır. Yine bu ayette de, yani elf -lamlı bir şekilde zikir kelimesi geçiyor. Yani kitap ve sünnet, vahyi. Aramızda ona mı indirildi? 26. Yarın kimin şımarık bir yalancı olduğunu öğreneceklerdir. Evet, burada e, Salih Aleyhisselam'ın diğer peygamberleri. Bu zikir kelimesi, yani Salih Aleyhisselam'a indirilen sünnet, Nuh Aleyhisselam'a indirilen sünnet. Yani bunlar zikir kelimesinin hep kapsamında olan şeyler. Yani ez zikir kelimesiyle Kur'an kastedilmemiştir. Salih Aleyhisselam'a da indirilen bir kitap yoktur. Yani burada zikir ona mı indirildi? İster Kur'an'la kitap şeklinde indirilen bir vahiy olsun, isterse kitap dışında sünnet gibi bir vahiy olsun. Bakın bu ayette yine zikrin... Kitap ve sünneti birlikte kastedildiğine delalet eden ayetlerden birisi. Yani tedepbür eden kimseler için durum böyle. Yoksa burada işte bazıları Nahnu zikr ve inne, inna Biz onu yani indiren biziz, koruyacak olan da biziz ayetindeki zikrin işte sadece Kur'an kastediliyor demelerine bir reddiyedir. Yani sadece Kur'an değil, Kur'an ile birlikte sünnet kastedilmektedir zikirle. Allah kitabı da indirmiş, onu koruyacak. Sünnet de indirmiştir, onu koruyacaktır. Bu kendilerine zikrin indirildiğinden bahsedilen bu peygamberlere kitap da indirilmiş değildir. Yani kitap dışı vahiy indirilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da kitap olarak Kur'an-ı Kerim ve kitap dışı sünnet vahiy olarak indirilmiştir. 27- gerçekten biz onlara fitne olmak üzere o dişi deveyi göndeririz. Artık onları gözetle, sabret. 28 ve onlara suyun aralarında kesin olarak pay edildiğine haber ver. Her biri su içme sırasında hazır olsun. Mücahit dedi ki, deve suyun başından ayrıldığında onlar su için hazır bulunacak ve deve suyun başına geldiğinde de süt için hazır bulunacaklardı. 29 derken arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağını kesip hayvanın ayağından biçip yere devirdi. Bıçağını çekip hayvanın ayağından biçip yere devirdi. Katade dedi ki Semutlu Uhaymir, Uhaymir adlı kişi deveyi aldı ve kesti. Otuz şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Otuz bir. Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar yanmış kül gibi olu Kata Katade dedi ki Keheşimil Muhtazir kavli, yanmış kül gibi demektir, dedi bu ayette geçen bu kelimeyi. 32, andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık, o halde var mı düşünen? Evet. Allah Azze ve Celle, Salih Aleyhisselam'ın kavminin, Semud kavminin de e, hangi sebepten ve ne şekilde azap gördüklerini açıkladıktan sonra Lut kavmine... Lut kavminden bahsetmeye geçiyor. Lut kavmide uyarılar yalanladı. Biz üzerlerine taş yağdıran bizi rüzgar gönderdik. Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vaktinde kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olmak üzere. İşte biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları kuşku ile karşılamışlardı. Bu ayette geçen Fetemarav kavli, Katade tarafından tasdik etmediler manasındadır diye açıklandı. 37. Andolsun onlar misafirlerine dahi kötülük yapmak istediler de gözlerini silmek öğrettik. Şimdi azabımı ve uyarlarımı tadın. Katade dedi ki, bize anlatıldığına göre onlar Lut Aleyhisselam'ın yanına gelerek kapıyı kırmaya çalıştılar. Civil Aleyhisselam onlara ceza vermek için Rabbinden izni istedi ve kanatlarla dokunarak onları kör etti. İbn-i Abbas Radyalanma'dan gelen rivayette, Luh Aleyhisselam'ın kavmi yaklaşınca Cibril Aleyhisselam onların gözlerini kör etti. Kör olanları diğerlerini çiğnemek suretiyle geri çekildiler ve kapıda duranlara, insanların en büyük büyücülerin yanından geliyoruz.'' dediler. Sonra bulundukları yerde birlikte gece karanlığında gökyüzüne yükseltildiler. Yani yerle birlikte kaldırılıyorlar semaya ve kuşların seslerini bile duydular. Sonra ters çevrilip yere bırakılarak helak oldular. Bu sırada orada olmayanlar semadan inen taşlarla helak oldular. Yani belli bir bölge semaya kaldırılıyor, yere çalmıyor. Ot arzı içerisinde olmayanlar da semadan inen taşlarla helak oluyorlar. Andolsun kalıcı bir azap sabahleyin erkenlerin onları bastırdı. Katade dedi ki onlara kalıcı azap olarak cehennem azabı geldi. 39. Şimdi azabımı ve uyarmamı tadın. 40 an olsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı düşünen? Evet. 41 an olsun Firavun ailesine de uyarıp korkutanlar gelmişti. 42 Ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onları güçlü ve kudretli olan yakalayışıyla yakalayıverdik. Katade dedi ki: "Azizim muhtedir kavli. intikam alacağı zaman güçlü ve kuvvetli olan demektir, dedi. 43. Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı ayrılır? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Katade ayetin anlamı şöyledir, dedi. Sizin kafirleriniz geçmiştekilerden daha mı ayrılır? demektir. Yani geçmişteki kafirler böyle helak ediliyor da sizin kâfirleriniz, sizden inkar edenler, Allah'ı ve Resulüne ayak daha mı ayrılır? Onlara bir beraat mı var? Onlar azaptan mustanim delide mi tutulmuş hariç tutulmamışlardır demektir dedi. 44 yoksa onlar biz birbirine yardım eden bir topluluğuz mu diyorlar İbn Abbas dedi ki bu Bedir savaşında olmuştur onlar biz birbirine yardım eden bir topluluğuz demişlerdi. Yani müşrikler kabileler halinde birbirlerini destekleyen e, topluluk olduklarını söylemişlerdi. 45 yakında o topluluk yenilecek ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. İbn-i Abbas radıyallahu anh, dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü çadırındayken şöyle dua etti. Ahdin ve vaadin adına senden istiyorum. Allah'ım eğer dilersen bugünden sonra sana asla ibadet edilmez. Ebu Bekir radıyallahu elini tutarak ''Bu kadar sana yeter ey Allah'ın Resulü, Rabbine çok ısrar ettin'' dedi. Bu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhıyla sıçrayıp yakında o topluluk yenilecek ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. Kıyamet onlara vaat edilmiştir. O kıyamet daha büyük bir bela ve daha acıdır diyerek çıktı. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 46. Kıyamet onlara vaat edilmiştir. O kıyamet daha büyük bir bela ve daha acıdır. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki ben daha oyun oynayan küçük bir kız iken Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet indi. Evet, geçmiş kavimler ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın e, kavmi hakkında iman edenlerin ve inkar edenlerin durumları, inkar edenlerin bu inkarlarından dolayı azaba uğramaları, yani peygamberlere, geçmiş peygamberlere mukalef edenler, e, Onların getirdiği davetleri inkar ediyorlardı. Küfürdeydiler. Kendilerine uyarı gelmişti. Bu uyarıyı dinlemeyip de e, yüz çevirdikleri için helak edildiler. Küfürlerinde aşırı gittiler. Allah Azze ve Celle e, İsra Suresinin 16. ayetinde biz bir beldeyi helak edeceğimiz zaman oranın azgın elebaşlarını söz sahibi kılarız da onlar azgınlıklarını yaparlar. Biz de bunun üzerine helak ederiz diyor. Yani küfürleriyle beraber, kalpteki küfürleriyle beraber zahirdeki amellerinde olan fıskı hüccularıyla da onlara bir imkan veriyor Allah Azze ve Celle. Bunun üzerine de onları helak ediyor. Yani mücerret olarak kalpte kalan küfürle azaba uğratmıyor bir kavmi. Aleni olarak da bu azabı ortaya koyuyorlar. İşte emri maruf ve nehy anil münkerin bu dinde vacip kılınmasının en büyük sebebi ee, insanların hiç günah işlememesi için değildir. Daha önce geçtiğimiz haftaki derste de bahsettik bundan. Günahların alenileşmemesi içindir. Yani günahların e, açıktan işlenip de hiç kimsenin karşı çıkmadan serbestçe, yani ne Allah'tan korkan, ne kuldan utanan bir şekilde, rahatça işlenebileceği bir e, şekle dönüşmemesi içindir. Eğer bu hale geliyorsa, mutlaka ve mutlaka itikatta küfürler vardır. Küfür yaygınlaşmıştır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini biliyorsunuz. Yani kişi mümin olduğu halde zina etmez, hırsızlık yapmaz. Mümin olduğu halde içki içmez. Bir takım böyle büyük günahları e, ancak iman bir gömlek gibi kendisinden sıyrıldıktan sonra işler insan. Tevbe ederse o iman kendisine geri döner diye bildiriliyor Ebu Rerya'yı radıyallahu anh'dan rivayette. Dolayısıyla e, bu günahlara baktığımız zaman e, yani mümin olan kimse bu günahları gizlice işler. Mümin ise, yani bunların haram olduğuna, Allah'ın yasağı olduğuna inanıyorsa ve bu günahlara karşı da bir zaaf varsa gizlice işler. Bundan masum değildir insanlar. Bazı günahlara düşerler. Ama bunu aleni bir şekilde yapıyorsa, bu kalpteki küfrün bir e, tezahürüdür. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır ki, o düzgün olursa, azaların amelleri de düzgün olur. Eğer o bozuk olursa, azaların amelleri de bozuk oluyor. Dikkat edin, o kalptir buyuruyor. Yani kalpte bir bozukluk olmadıkça zahir azalarda bir bozukluk e, meydana gelmesi bu hadise göre e, doğal değildir. Sıra dışı bir durumdur. Ama bu kötülüklerin yani ferdi işlenen günahlardan bahsetmiyoruz. Toplumca işlenen günahlara baktığımız zaman alenileşiyorsa insanlar bunları hatta buna karşı çıkan biri olduğu zaman karşı çıkanı e, cezalandırıyorsa, suçluyorsa, zamanımızda olduğu gibi, bu helakin eşiğinde olmanın bir alametidir. Helaki hak etmenin bir sebebidir. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bu İsra suresinin 16. ayetini söyledik, 15. ayetinde. Biz hiçbir kavmi uyarcı göndermeden helakacı değiliz. Bu kavme uyarıcı gelmiş midir? Gelmiştir. İsteyen, dileyen, Allah'a ve Resulüne itaat etmek isteyen, kitaba da, sünnete de çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olduğundan çok daha kolay bir şekilde ulaşabilir. Çünkü ilmin yayılma vasıtaları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında daha ilkel daha kısıtlı iken, bizim zamanımızda ilmin yayılma vasıtaları, Allah'ın tebliğinin yayılma vasıtaları daha açık, daha yaygın konumdadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, kıyamet alametlerinin saydığı hadislerinden birisinde ilmin yayılması diyor. Başka bir rivayette aynı hadis, aynı olaylardan bahseden aynı hadiste cehaletin yayılması diyor. Yani kalemin yayılması, ilmin yayılması, fakat bu ilimle amel edenin olmamaz. Diğer bir hadis birkaç sahabeden geliyor. Bunların birisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam semaya baktı ve şu anlar ilmin kaybolduğu anlardır buyurdu. Oradaki e, sahabilerden birisi Ziyad bin Lebit el-Ensari dedi ki ey Allah'ın Resulü nasıl olur ki? Yani biz Kur'an'ı okuduk, ezberledik, çocuklarımıza hatta kölelerimize dahi ezberlettik, okuttuk. İlim nasıl kaybolur? Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam San buyurdu ki ey Ziyad ben seni Medine'nin fakirlerinden yani anlayışlı kavrayışlı kişilerinden zannediyordum. Beni yanılttı. Yahudileri ve Hristiyanlar görmüyor musun? Kitab elini görmüyor musun? Tevrat ve İncil ellerinde olmalarına rağmen hak yoldan sapıtmış durumdalar. Yani demek ki mücerred olarak ilmin ulaşması kurtarıcı değil. O ilmin amele geçmesi, o ilmin gereğiyle hareket edilmesi esastır. Şimdi, e, geçmişte mesela bir tek hadise ulaşabilmek için kilometrelerce hem de zorlu yolculuklarla, develer üstünde, atlar üstünde belki de yayan, bu imkanları bulamayan kimseler içinde yayan, aylar süren, seneler süren yolculuklarla hadis talebine çıkıyordu muhaddisler. Yani bizim şu an böyle rahat oturduğumuz yerde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu ki, diyerek aktardığımız, kitaplardan okuduğumuz şu hadisler var ya, bu zahmetlere katlanılarak korundu, bize ulaştı. Bize bakın daha kolay. Evinden hiç çıkmadan, Kur'an'dan, sünnet bilgilerinden, Epey bir miktar haberdar olabiliyorsun, evden hiç çıkmadan. Biz böyle bir zamandayız. Yani hakkı, hidayeti arayan kimseler için, gerçekten isteyen kimseler için hidayetin yolları açık. Kişi burada samimi olursa Allah onu hidayet yollarına ulaştırır. Kitabında zaten bunu vaat etmiştir. Ama öyle değil de, isyan yolunu tutuyorsa... Allah'ın ve Resulü'nün emrettiklerinin muhalifi bir e, yol çizmekte diretiyorsa, burada ilim, peygamberin tebliğe ulaşmış olmasına rağmen bundan bir yüz çevirme var. Hele bunun bir de kötülüklerin alenileşmesi, yani ne Allah'tan korkan ne kuldan utanan bir tarzda alenileşmesi söz konusu ise, bu kesinlikle kalpteki imanın yok olduğunun göstergesidir. Geçmiş kavimlerin azap edilmeleri, helak edilmeleri bu sebepten olmuştur. Yani onlar işte tartıda, ölçüde e, hile yaptıkları için değil sadece. Aynı zamanda kafir oldukları için. Onlar işte lutilik yaptıkları için değil sadece. Aynı zamanda lut aleyhisselamın tebliğinde inkar ettikleri için. Sadece deveyi kestikleri için değil. Aynı zamanda yani kalpleri inkar ettiği için. Bunun Allah'tan gelen bir mucize olmasını, Allah'ın vaadini, Allah'ın tehditini inkar ettikleri için bunu yaptılar. Bundan dolayı helak edildiler. Yani e, fiilen zuhur eden bu ameller kalplerindeki küfürden ileri geliyordu. Yani bunun manası şu demek değil. Altını çize çize söylüyoruz. Yani iman eden bir kul asla günah işlemez. Biz bunu söylemiyoruz haşa. İman eden günahkarlar olacaktır. Büyük günah sahipleri olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şefaatinin onlar için olacağını söylüyor hatta. Benim şefaatim ümmetimin büyük günah sahipleri içindir diyor. Bu büyük günah sahipleri imanlarını korumuş oldukları için şefate muhatap olacaklar. Ama o iman yoksa yani sen bir kötülükten bir münkerden uyarıldığında hadi canım bu niye münkeri olsun diyorsan bu artık küfrün göstergesidir. Mümin kul günah da işleyebilir ama yaptığı günahını itiraf eder. Bu günahını aleni olarak işlemekten çekinir. Allah'tan çekinir öncelikle. İkinci olarak toplumundan da, Müslüman toplumundan da çekinmesi gerekir. Günahlar alenileşmemeli. Ama günahtan tamamen salim kalmak bu beşerin istitaatinin üzerindedir. Bu yüzden Allah azze ve celle insanları günahsız bir şekilde kulluk edin diye yükümlü tutmamış, ama günah düşecek olursanız, tevbeden vazgeçmeyin diyerek hükümünü tutmuştur. Her an kendisine yönelişe, dönüşe açık bir şekilde kapıyı bırakmış Allah Azze ve Celle. Küfür ise nerede meydana gelir? Artık yaptığı çirkinliklerden bağışlanma dilemez duruma gelmişse, yaptığı çirkinlikleri artık güzel görmeye başlamışsa, bunları artık günah olarak kabul etmiyorsa, yani bu rububiyet taslamaktır Allah Azze ve Celle'ye karşı. Yani bu bedenin sahibi benim. İster şöyle giyinirim, ister böyle yaparım, ister sakalım keserim, ister bırakırım. İster şunu işlerim, ister bunu işlerim. Bu Allah Azze ve Celle ile rububiyet çatışmasına girmek demektir. Hayır biz Allah'ın kullarıyız. Bedenlerimizin de sahibi değiliz. Bedenlerimizin de Rabbi Allah. Biz emanetçileriz. Allah Azze ve Celle bize kaş verdi, göz verdi, diğer nimetlerini verdi. Ne için? Biz bu dünyaya imtihan için geldik. Allah'a kulluğu, hani ezelde söz verdik ya, bensin Rabbiniz değil miyim? Evet, bela, sen bizim Rabbimizsin, buna şahitlik ederiz dedik. Bakalım bu sözümüzde samimi miyiz, doğru muyuz? Dünyaya bunun imtihan için geldik. Her birimizin ruhları verdi bu sözü. Hani Rabbin Allah'tı, sen bedeninde rububiyet iddia ettin, mülk sahibi olduğunu iddia ettin. Allah'ın bir emanetçisi olduğunu unuttun inkar ettin. Böyle bir rububiyet yarışı tevriye girer ve küfür söz konusu olur. Allah azze ve celle izin verirse Kamer suresi 47. ayetiyle devam edeceğiz. Kadere imanla ilgili bir ayet e, ayetler konular gelecek bundan sonra. Günlük burada bırakalım. Subhanek Allahümme ve bihamdik ve eşedenle ilahillen tevâtık ve teburke ve tubilek. Amin.